557 numaralı konu İbn Abbas'ın müminlerin hep birden sefere çıkmaları uygun değildir ayetinin anlamı hakkındaki görüşü. Evet Allah Teala bir ayeti kerimede "Ey müminler gerek hafif gerek ağırlıklı olarak hep birden savaşa çıkın" Bir ayeti kerimede de eğer emrolunduğunuz gibi hep birden savaşa çıkmazsanız Allah sizi çok acıklı bir azaba uğratacaktır. Bir başka ayette de "Ey iman edenler savaş için tedbirinizi alın bölük bölük veya hep birden savaşa" çıkın, dedikten sonra diğer bir ayette, bununla beraber müminlerin topyekun savaşa çıkmaları uygun değildir, buyurarak önceki ayetleri neshetti, bundan dolayı müminlerden bir kısmı Hazreti Peygamberle savaşa çıkıyor, bir kısmı da kalıyordu, Hazreti Peygamberle çıkanlar ondan din hükümlerini öğreniyor, döndüklerinde de geride kalanlara öğretiyorlardı.